Bismillahirrahmanirrahim. Ölümü anma babı. 265 Malik bin Mugavvel'den. Bir adam Ali's.s.a.v.'ın yanında övüldü. Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bunun üzerine ölümü anması nasıldır diye sordu. Onlar da ölümü andığı veya onu çok andığını işitmedik dediler. Ali'sallatü vesselam efendimiz arzularını terk etmesi nasıldı diye sordu. Onlar dünyadan nasibini alır dediler. Ali'sallatü vesselam efendimiz arkadaşınız bu anlatıp övüldüğünüz övdüğünüz derecede değildir buyurmuştur. 266 Malik bin Mugavel'den Rabia bin Ebu Raşte Oturup da konuşmaz mısın denildi. O da şüphesiz kalbim ölümü hatırlamaktan 1 saat uzak kalsa kalbim bana karşı bozulur dedi. Allah hak verir. 267 Sehim bin Şakik'ten Amr bin Abdullah'a geldim. karşıma yıkanmış olarak çıktı. Gusülden hoşlanıyor görünüyorsun dedim. Çok yıkanırım diye cevap verdi. Sonra gelmenin sebebi nedir diye sordu. Hadis dedim. O da beni bilirsin ki konuşmayı severim dedi. Bununla gece sohbetini kastediyordu. 268 Mübarek bin Fudale'den Hasan-ı Basri şöyle demiştir. Şu kalpleri Allah'ı anmakla parlatınız. Çünkü onların paslanmaları hızlıdır. Şu nefislerin gemlerini çekiniz. Çünkü onlar arzularına şiddetle ve çokça meylederler. Nefis ancak kötü bir amaca istek duyar. Şüphesiz siz götürdüğü her yere gitmekte ona itaat edersiniz. Size bir şey kalmaz. 269 İbn-ül Mübarek'ten Süfyan-ı Sevri şöyle demiştir. Şöyle denirdi. Karnınızı tıka basa doyurmaktan sakının. Çünkü bu kalbi katılaştırır. İlmi göğsünüzde muhafaza edin ve gülmeyi çoğaltmayın. Aksi halde kalp onu saklanılan ilmi geri çıkarır. Allah'ım bizi benan olsun nefsimize bırakma. 270 Zübeyt el-Yami'den Abdurrahman bin el-Esvet ile karşılaştığım zaman Rabbiniz ile karşılaşmaya hazırlanınız derdi. 271 Cafer bin Hayyan'dan Hasan-ı Basri şöyle rivayet etti. Müslüman karnını tıka basa doldurmaz ve vasiyetini de yanından ayırmaz. Evet. Eee Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz vasiyet edecek malı olup da vasiyetini yazmayan insan hüsrandadır demiştir.